Abi sabah namazına kalkamıyorum dedi. "Kardeşim alarm kılıyor musun, kuruyor musun?" dedim. "Yok, kalmıyorum.'' dedi. <gülüyor> "Dedim lan bak yemi bekliyorsun sen." <gülüyor> abi bak şimdi mantığı anla. Şimdi ne yapıyor? Ya bu kadar naz yapılır mı arkadaş ya? Hani din ucuz geliyor ya abi. Cenab-ı Allah aynı anından bu kahveletmiyor ya. Sen niye ölse sen için aler kuruyorsun, KPSS'n için kuruyorsun, babam posta koyacak kayıp koyacak diye o iş için kuruyorsun? Arabanın ama muayenesi muayenesi geçmesini kuruyorsun. Ya bu kadar çok komik değil mi ya? Trası komik yani. <gülüyor>